İyi ya Kenabül diyor, iyi ya şimdi ki iyi demiyoruz da ne abül diyoruz? Nasıl bir müddet gelin mağaranın için? Her bir kişi şu okuyor, ne Okuyor. Peki başına o zaman belki senin iradan mahallein yoktur. Allah seni dinlemez bile. Ama ne deyince Cenab-ı peygamber var, bütün peygamberler var, bütün suya hava var. Onların hürmetiyle edilir, dua diye ne abül de diyor Allah. Sebebi de talip etmiş. Burada kalsın böyle.